Bismillahirrahmanirrahim. Şuara suresi. Bu da Mekki surelerden bir suredir. İmam Malik'ten rivayet edilen bir tefsirde bu surenin ismi El-Camiya suresi olarak da geçmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birden 9'a kadar. ta mi? bunlar apaçık kitabın ayetleridir mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini mahvedeceksin dilersek onlara gökten bir ayet indiririz de ona boyunları eğik kalır onlara Rahman'dan bir öğüt geldiğinde mutlaka ondan yüz çevirirler onlar gerçekten yalanladılar ama alay edip durdukları şeylerin haberleri kendilerine yakında gelecektir yeryüzüne bakmazlar mı ki biz orada bitkilerden nice güzel çiftler yaratmış bitirmişizdir. Muhakkak ki bunda bir ayet vardır ama onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, rahimdir. Sure yine hurufu mukatta dediğimiz manasını Rabbimiz, Rabbimiz'in güleceği Rabbimizin ayetlerle başlamıştır. Ve hemen Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Bunlar Kur'an-ı Mubi'nin hak ile batılı, sapıklıkla olgunluğu birbirinden ayıran apaçık Kur'an'ın ayetleridir diye başlamıştır. Mümin olmuyorlar diye onların imanına hırsından ve onlara olan üzüntünden neredeyse kendini mahvede telak edeceksin. Bu inançsız kafirlerin imansızlıkları konusunda Allah-u Teala'nın elçisi, Aleyhissalatü Vesselam'ı bir tesellisidir. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Dilersek onlara gökten bir ayet indiririz de Ona boyunlara eğik kalır. Dilemiş olsaydık onları zorla imana mecbur bırakacak bir ayet indirirdik. Fakat biz böyle yapmıyoruz. Zira biz ihtiyarı olan imanın dışında Kimsenin imanını murat etmiş değiliz. Başka bir ayette ise eğer Rabbin dileseydi yeryüzündeki insanların hepsi iman ederdi öyleyse sen niye insanları mümin olmaları için zorlayacaksın buyuruyor Evet. onlara Rahman'dan bir öğüt geldiğinde mutlaka ondan yüz çevirirler onlara gökten ne zaman bir kitap gelse insanların çoğu ondan yüz çevirmiştir yine Rabbimiz sen ne kadar hız göstersen de yine insanların çoğu inanmazlar buyuruyor evet bu sebeple Allahu Teala burada da onlar gerçekten yalanladılar ama alay edip durdukları şeylerin haberleri kendilerine yakında gelecektir buyuruyor. Evet. Sonra Allahü Teala elçilerine karşı çıkmaya ve kitabını yalanlamaya cüret edenlere saltanatı, kadri ve şanının yüceliğindeki azameti haber verip tembihte bulunuyor. Şüphesiz o yeryüzünü yaratan Orada ekinler, meyveler ve hayvanlardan nice çiftler bitiren, kadir, azim, kahir olan Allah'tır. Muhakkak ki bunda bir ayet vardır. yüzünü yaymış, göğü yükseltmiş olan yaratıcının eşyaları, yaratmadaki gücüne bir delalet vardır. Bununla birlikte insanların çoğu iman etmemiş, aksine onu elçilerini kitaplarını yalanlayarak emirlerine muhalefet etmiş ve yasaklarını işlemişlerdir. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette azizdir. Her şeye galip olan, kahru galebesi saltında tutan odur. Yarattıklarına karşı rahimdir. Kendisine isyan edenlerin azabını hemen vermez. Aksine onlara mühlet verir, geciktirir. Sonra muhtedir ve aziz olanın yakalanmasıyla onlara yakalay yakalayıverir, buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. 10'dan 22'ye kadar Burada da Hz. Musa ve Firavun'un kavmiyle alakalı gelen Ayetler var Hani Rabbim Musa'ya seslenmişti ki Zalimler grubuna git Firavun kavmine Sakınmazlar mı hala Dedi ki Rabbim Onların beni yalanlamalarından korkarım Göğsüm daralıyor Dilim açılmıyor Bunun için harına da elçilik ver hem onların bana isnad ettikleri bir suç var. Korkarım ki beni öldürürler. Buyurdu ki, hayır, ikiniz de ayetlerimizden gidin. Muhakkak biz sizinle beraber dinleyicilerdeniz. Siravına varın ve deyin ki, biz alemlerin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Dedi ki, çocukken biz seni yanımıza alıp büyütmedik mi? ve sen hayatının birçok yıllarını aramızda geçirdin ve yapacağın işi de yaptın sen nankörlerdensin dedi ki ben onu yaptım ama o zaman şaşkınlardandım bu yüzden sizden korktuğum için kaçtım sonra Rabbim bana hüküm ihsan etti ve beni peygamberlerden kıldı işte başıma kalktığın o nimet İsrail İsrailoğullarını köle ettiğin içindir Allah subhanahu ve teala burada Hazreti Musa'yı firavuna gönderdiğini, onun azdığını ve ona yumuşak söz söyleyerek imana davet davet etmesini emrediyor. Musa Aleyhisselam daha peygamber değilken Medyene kaçmasına sebep olayı hatırlıyor ve Ya Rabbi, ben orada bir suç işledim, onun yüzünden başıma bir ceza gelmesi. Reya, firavun tarafından öldürülmekten korkarım dediğinde Allah subhanahu ve teala korkmamasını ona gidip davet etmesini emrediyor. Ve Musa aleyhisselam firavuna gelip de davet ettiğinde dikkat ederseniz firavun hemen yaptığı iyiliği veya yanında büyümesel seviyle hemen Musa'ya sen nankörsün biz sana bu kadar iyilik yaptığımız halde sen bize bunu yaptın gittin diyerek başa kalkıyor. Musa Aleyhisselam da ona cevabı o benim o zamanki hallerimden biriydi. Fakat sen de İsrail oğullarına yapmış olduğun kötülüğün neticesinde bu da sana verilen bir cezaydı diyerek karşılığını veriyor. Ve dikkat ederseniz davete de ilk başladığı yer biz alemlerin Rabbinden gelen iki elçiyiz. Yani hani ruhlar aleminde Adının sülbinden kıyamete kadar gelecek bütün ruhların çıkartıldığı ve o ruhların bensin Rabbiniz değil miyim? Sözüne cevap verdiği ora var ya, işte biz o alemlerin Rabbından gelen iki diyerek, onun da bir kul ve o Rabb'a iman etmesi gereken bir kul olduğu ona ne yapılmıştı? Hatırlatıldı. Devam eden ayetlerde, 23'ten 28'e kadar, Firavun, alemlerin rabbi da nedir dedi. Dedi ki, göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunanların Rabbı'dır. Eğer siz yakın getirenlerden iseniz yanında bulunanlara işitmiyor musunuz dedi. O da sizin de Rabbiniz ve önce geçmiş atalarınızın da Rabbı'dır dedi. Firavun dedi ki size gönderilen peygamberleriniz şüphesiz delidir. O da eğer aklınızı başınıza alırsanız doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbı'dır dedi. Evet. Dikkat ederseniz kardeşlerim Firavun Musa Aleyhisselam'ı muhatap bile almıyor. Alemlerin Rabbi da kimmiş ey Musa diyerek kafayı çaktığı yeri muhatap alıyor. Yani kendisi ne yapmıştı? İlahlık iddiasında bulunmuştu. Ve Musa Aleyhisselam da ona Allah Azze ve Celle'nin kudretinden, yaratılışından bahsediyor. Bunları duyar duymaz Firavun hemen onu delilikle Akılsızlıktan suçlanmıştır. Devam ediyor ayetler 29'dan 37'ye kadar. Firavun dedi ki benden başka bir ilah edinirsen şüphesiz seni hapsatanlardan kılarım. Sana apaçık bir şeyle gelsem de mi dedi? Firavun eğer doğru söylüyorsan haydi getir onu dedi. Bunun üzerine o asasını attı bir dene görsün apaçık bir ejderha. Elini çıkardı bir dene görsün bakanlara bembeyaz. Çevresinde bulunan ileri gelenlere dedi ki, şüphesiz bu belletilmiş bir büyücüdür. Sizi büyüsüyle memleketinizden çıkarmak istiyor. Ne dersiniz? Dediler ki, onu ve kardeşini alıkoy, şehirlere toplayıcılar gönder, belletilmiş tüm büyücüleri sana getirsinler. Aleykümselamlar. Buraya kadar da kardeşlerim, Firavunla Musa Aleyhisselam'ın arasındaki münaziradan Allah subhanahu ve teala söz ediyor. Firavun hemen rahatsız olduğunda sizin benden başka ilahınız mı var diyerek itiraz ediyor. Ve Musa aleyhisselam sana apaçık bu delillerle geldikten sonra mı dediğinde firavun hemen bir mucize istiyor. Allah subhanahu ve teala Musa aleyhisselama kardeşi Harun'u verdiği gibi ona bazı hükçetler de vermişti. Bunlar neydi? asasını bıraktığında bir kocaman ejderha oluyor yılan oluyor. Akabinde elini koltuğunun altından sokup çıkarttığında bembeyaz oluyordu. Bunları yaptığında firavun bu apaçık bir büyüdür diyerek daha sonra memlekette ne kadar yaşadığı yerde büyücüler varsa hepsiyle birlikte Musa'ya karşı çıkmak için ahitleşiyorlar. 38'den 48'e kadar Büyücüler belli bir günün tayin edilen vaktinde toplandı. İnsanlara siz de toplanır mısınız denildi. <gülüyor> Eğer onlar galip gelirlerse büyücülere belki biz de tabi oluruz. Büyücüler geldikleri vakit Firavun'a dediler ki galip gelenler biz olursak muhakkak bize bir ücret vardır değil mi? Evet dedi. O takdirde siz muhakkak gözdelerdensiniz. Musa onlara dedi ki Atacak olduğunu şeyleri atın. Onlar da bunun üzerine iplerini ve değneklerini attılar. Ve dediler ki, firavun hakkı için elbette biz galip gelenleriz. Ardından Musa asasına attı. Bir de ne görsünler. Onların uydurduklarını veriyor. Bunun üzerine büyücüler sevdiye kapandılar. Dediler ki, biz alemlerin Rabbine inandık. Musa ve Harun'un Rabbine. Evet. Allah subhanahu ve teala Hz. Musa ile kıptiler arasında geçen bu fiili münazarayı Araf ve Taha sureleriyle bu surette zikretmektedir. Kıptiler Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istemiştir. Allah subhanahu ve teala da kafirler istemese de hoşlanmasa da nurunu tamamlamakta ısrar etmiştir. Küfürle imanın zaten durumları budur. Karşı karşıya geldikleri zaman iman mutlaka onları galebe çalacaktır ve hak geldimi batıl zahil olacaktır ve zaten batıl zahil olmaya mahkumdur. Burada da Allah subhanahu ve teala Musa'ya güç vermiş, ona mucizeler vermiş ve onların sihirlerini boşa çıkarmıştır. Bunu tabi yakinen müşahede eden büyücüler hemen Musa'nın alemlerin Rabbim'den geldiğini anlamış, ona secde etmişler ve imanlarını dile getirmişlerdir. Aleykümselam ve ve Hoş geldiniz. 49'dan 51'e kadar Ben size izin vermeden önce mi ona inandınız? Şüphesiz size büyü öğreten büyüğünüzdür. Şimdi bileceksiniz elbette ben ellerinizi ve ayaklarınızı Andolsun ki çaprazlama keseceğim. Ve hepinize astıracağım dedi. Onlar da dediler ki zararı yok. Biz muhakkak Rabbimize dönem Biz gerçekten Rabbimizin müminlerin ilki olmamızdan dolayı hatalarımızı bağışlayacağını umarız. Evet. Büyücülerin Firavun tarafından tehdit olunması onlara tesir etmemiş bilakis bu tehdit onların imanını ve teslimiyetini artırmıştır. Zira onların kalplerinden küfür örtüsü açılmış, kavimlerinin bilmedikleri bilgileriyle gerçek onlara zahir olmuştur. Öyle ki Hz. Musa'nın getirmiş olduğu şey bir beşerden asla sardır olamazdı. Ancak Allah tarafından teyit edilen Rabbim'den getirdiğinin doğruluğuna Allah'ın bir hükşet ve delalet kıldığı kimseden sağdır olabilirdi. İşte bu sebepledir ki Firavun onlara ne diyor? Ben size izin vermeden önce mi ona inandınız? Yaptığınız şeyde benden izin almanız ve bu konuda benden önce davranmamanız gerekirdi. Şayet ben size izin verirsem yapacak yasaktan geri duracaksınız. Zira ben itaat olmayacak yegane hakimim. Şüphesiz size büyü öğreten büyüğünüzdür diyerek de Musa'yı ne yapıyor? Yalanlıyor. Firavun'un bu tavrı bile bile inatlaşma ve hakkı inkârdır. Herkes bunun batıl olduğunu bilir. Zira o günden önce Hz. Musa onlarla bir araya gelmemişti. Evet. 52'den 59'a kadar Musa'ya da vahyettik ki kullarımızı geceleyin yola çıkar. Şüphesiz siz izleneceksiniz. Bunun üzerine Firavun şehirlere toplayıcılar gönderdi. Şüphesiz ki bunlar döküntü azınlıklardır. Ve gerçekten bize de büyük bir öfke beslemektedirler. Doğrusu biz topluca tedbirli olmalıyız. Fakat biz onları bahçelerden ve pınar başlarından çıkardık. Hazinelerden ve şerefli makamlardan. Böylece onlara oğullarına miras kıldık. Hz. Musa'nın Mısır diyarında ikameti uzamış, orada firavun ve erkanına karşı Allah'ın hüccet ve burhanlarını ortaya koymuş, bununla birlikte onlar inat ve hakka karşı çıkmalarında devam etmişlerdir. Allah subhanahu ve teala onların bu hallerini bize bu şekilde bildiriyor. Ve devam eden ayetlerde 60'tan 68'e kadar güneş üzerlerine doğarken onları izlediler. İki topluluk karşı karşıya geldiğinde Musa'nın arkadaşları dediler ki gerçekten biz yakalandık. Hayır dedi. Muhakkak ki Rabbim benimledir. Bana doğru yolu gösterecektir. Bunun üzerine Musa'ya vahyettik ki asanı denize vur. O hemen yarıldı ve her parçası yüce bir dağ gibi oldu. Sonra diğerlerini oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberindeykilerini topucak kurtardık. Sonra diğerlerini suda boğduk. Şüphesiz ki bunda bir ayet vardır ama onların çoğu inananlar değildi. Muhakkak ki Rabb'in elbet azizdir, rahimdir. Evet. Firavun büyük bir topluluk ve muhteşem bir orduyla çıktı. Ordusu zamanında Mısır diyarı ülkesinin bütününden kumandanları, vezirleri, büyükleri, reisleri ve ordusuyla her bir düğümü çözebilecek bir topluluktu. Birçoklarının İslaliyattan anlattıklarına göre Firavun 1 milyon 600 bin süvari içinde çıkmıştı. Bunlardan yüz bini yağız kıflaklar üzerineydi. Yanlarında 800 bin yağız aydırda olduğu söylenmiştir. Ve Allah subhanahu kuvveti Musa aleyhisselama mucize vermiş. Alsağını denize vur dediğinde deniz açılmış, dağlar gibi dalgalar yükselmiş ve İsrailoğullarının geçeceği bir yol kılmıştı. Musa kavmiyle oradan geçtiğinde arkasından Firavun onların peşine orduyu sürdüğünde İsrailoğullarına açılan deniz onların üzerine kapalı vermişti. İşte Allah subhanahu ve teala kafirlere böyle azap ve firavun asabıyla denize girince üzerine kapanan bu bütün kalabalıklar bütün o kibirliler Allah'a isyan edenler deptebe içinde olanlar bir suyla dahi baş edememişlerdir. Evet. Bunlar Allah'ın bizlere delilleridir. Hikmetleridir. Anana. Allah bizleri o hayırlı insanlardan eylesin. 69'dan 77'ye kadar. Onlara İbrahim'in de haberini oku. Hani babasına ve kavmine, "Nelere tapıyorsunuz?" demişti "Onlar da pıtlara tapıyoruz ve onlara bağlanıp duruyoruz." demişlerdi. O da demişti ki, "Çağırdığınızda sizi duyuyor, duyuyorlar mı? yahut size fayda veya zarar veriyorlar mı?" demişlerdi ki, "Hayır." Atalarımızı böyle yapar gördük. O da demişti ki, neye tapmış olduğunuzu görüyor musunuz? Siz ve geçmiş atalarınız, doğrusu onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabb'ı müstesna. Allah subhanahu ve teala kulu, elçisi, dostu, haniflerin imamı, Hz. İbrahim'den haber vererek, elçisi Muhammed'e onun haberini ümmetine okumasını emrediyor ki, ihlas, tevekkül, tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadet, şirk ve müşriklerden uzaklaşmada ona uysunlar. Şüphesiz Rabbimiz Sübhan-ı Hz. İbrahim'e küçüklüğünden yaşlılığa kadar bir olgunluk vermişti. Yetişkinlik ve gençliğinden başlayarak o kavminin Allah ile beraber putlara tapılmasını hoş karşılamayıp inkar etmişti. Hani babasına ve kavmine nelere tapıyorsunuz? Bağlanıp durduğunuz şu heykellerde nedir demişti? Onlar da putlara tapıyoruz. Ve onlara ibadet ve dua ederek bağlanıp duruyoruz demişlerdi. O da demişti ki çağırdığınızda sizi duyuyorlar mı? <gülüyor> Yahut size fayda veya zarar veriyorlar mı? Onlar demişlerdi ki hayır. Atalarımızı böyle yapar gördük. Böylece putların Anılanlarından hiçbirini yapmayacağını itiraf etmiş oldular. Sadece onlar atalarını böyle yaparken görmüşler ve onların peşlerinden gitmektedirler. İşte o zaman İbrahim aleyhisselam onlara neye tapmış olduğunuzu görüyor musunuz? Siz ve geçmiş atalarınız doğrusu onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbı müstesna demişti. Evet. 76'dan 82'ye kadar. Ki o yaratmıştır beni ve o doğru eriştirmiştir beni. Ki o yedirir içirir beni. Hastalandığımda o şifa verir bana. Ki o öldürür sonra da diriltir. Ve din günü günahlarımı bağışlamasını umduğum olur. Evet. Allah subhanahu ve teala'nın da Rabblığına işaret ediyor. Yani ben ancak bu işleri yapana ibadet ederim ki o yaratmıştır. Ve beni doğru yola o eriştirir. O yaratıkları yaratıp kaderi toplayan yaratıkları o kadere ileten her şey o kadere doğru akmakta. Dilediğine hidayet veren dilediğini sapıflıkta bırakan odur. Yedirir, içirir, yaratır Buyruğunu alıp gök ve yer sebeplerini kolaylaştırarak bana rızık veren odur. Yağmur bulutlarını sürüp suyu indiren, onunla yeryüzünü canlandıran, kullarına rızık olarak bütün meyveleri onunla çıkaran, tatlı suyu indiren odur diyor. Evet, öldüren ve dirilten din gününün sahibi odur diyerek Hz. İbrahim'in diliyle Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın rububiyetine burada işaret ediliyor devam eden ayetlerde 83'ten 89'a kadar Rabbim bana hüküm ver ve beni salihlere kat ve sonrakiler içinde bana doğru söyler bir dil iksanet. et beni naim cennetinin varislerinden kıl babamı da bağışla şüphesiz o sapıklardan olmuştur diriltilecekleri günde beni rezil etme o günkü mal da fayda vermez çocuklarda. Ancak Allah'a kalbi selimle gelmiş olan başka. Evet. Hz. İbrahim aleyhisselam Rabbinin kendisine hüküm vermesini istemiştir. İbn Abbas bu hükmün ilim olduğunu söylerken mucahit ve sütti bunun peygamberlik olduğunu söylemiştir. Ve beni salihlere kat yani beni dünyada ve ahirette Salihlerle beraber kıl. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de vefat anında üç kere ey Allah'ım beni refikül ala'ya da kıl diye dua etmiş. Dua hakkındaki bir hadis-i şerifte de ey Allah'ım bizi Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak öldür. Rüsvay olmadan değiştirilmiş saadeti şekavete çevrilmiş kimseler olmaksızın bizi salihlere kat diye dua etmişti. Amin ya Rabbi. Allah bizi de onların içine katın. Ve sonrakiler için de bana doğru söyler bir dil ihsanet, bana anılacağım güzel bir anıkıl, kıl. Hayır da bana uyulsun. Nitekim başka bir ayette de ve sonra gelenler arasında ona iyi bir nam bıraktık. Selam olsun İbrahim'e. İşte biz iyi davrananları böyle mükafatlandırır buyurmuştur Allah azze ve celle. Beni Naim Cenneti'nin varislerinden kıl, kendimden sonra güzel bir anımın kalması, nimetini dünyada ihsan buyur, ahirette de Naim Cenneti varislerinden kılmakla bana ihsanda bulun diye dua etmiştir. Biz de amin diye dua etmeye ortak olalım. Babamı da bağışla, şüphesiz o sapıklardan olmuştu ayeti Allahü Teala'nın. Babamız hesabın görüldüğü günde beni ana babamı ve müminleri bağışla ayeti gibidir. Hz. İbrahim bu duasından daha sonra dönmüştür. İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi sadece ona verdiği bir vaatten dolayıydı. Ama onun Allah'ın düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. Muhakkak ki İbrahim çok işli ve halim idi. Tevbe 114'te bu konuyla alakalı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İbrahim babasını çok pis bir surette görünce cehennemde Ya Rabbi hani bana söz vermiştin hani bana beni mahcup etmeyecektin dediğinde biz İbrahim'e babasını bir sırtlan şeklinde gösterdik o da onu görünce tiksindi ve vebanilerde onu cehenneme aldılar işte İbrahim'in hem duasını Allah reddetmiyor hem de müşrikleri cennete girmeye haram kılmıştır. Allah bizleri rahmetinden yardılasın. 90'dan 104'e kadar Cennet mutlakiler için hazırlanmıştır. Cehennem de azgınlara gösterilir. Ve onlara denilir ki: Nerededir tapdıklarınız? Allah'tan başka size yardım ediyorlar mı? Veya kendilerine yardımları dokunuyor mu? Oraya onlar ve azgınlar atılırlar. İblisin askerleri de topluca. Orada birbirleriyle çekişerek derler ki, "Amdolsun Allah'a ki, Biz apıcık sapıklıkta Hani biz sizi, Alemlerin Rabbi ile bir tutmuştuk. Ve bizi, suçlardan başka da saptıran olmamıştı. Şimdi bize şefaat eden kimse yoktur. Ve sıcaktır dostumuz da yoktur. Şişke bizim için geri dönüş olsa da müminlerden olsak. Muhakkak ki bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu müminler olmadı. Muhakkak ki Rabb'in elbet azizdir, rahimdir. Amin <gülüyor> Ya Cennet müttakiler için hazırlanmış. Kıyamet günü ona bakınacaklar için süslenmiş olarak cennet ehline yaklaştırılır. Onlar cennete rağbetliyen ve dünyada iken onun için ameller işleyenlerdir. Cehennem de azgınlara açılıp gösterilir. Onun bir parçası zahir olur, öyle bir kükrer ki bu kükremeyle kalpleri hançerlerine dayanır. Ve bir azarlama ve bir suçlama olarak cehennem ehline denir ki nezdidir Allah'tan başka taptıklarınız size yardım ediyorlar mı veya kendilerine yardımları dokunuyor mu Allah'ın dışında tapa gelmekte olduğunuz şu putlar ve Allah'a denk tuttuğunuz bugün size herhangi bir fayda sağlayacak mı onlar kendilerinden bir zararı da defedemeyecek siz onlar bugün cehennemin yakatasınız ve sizler oraya gireceksiniz. Evet, Allah subhanahu ve teala burada kafirlerin ve müminlerin durumlarını anlatıyor. Özellikle kafirlerin pişmanlık duymalarını ve keşke keşke biz de şu müminlerden olsaydık deyip Rabbimize itaat etseydik, kendi zannımıza uyup da yoldan çıkan insanlardan olmasaydık diyecektir. Allah orada nedamete düşenlerden değil. Burada nedamet eden, pişman olan, tövbe eden, hak yola gelenlerden değildir. Amin ya Rabbi. 105'ten 110'a kadar. Nuh'un kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani onlara kardeşleri Nuh demişti ki: Siz sakınmaz mısınız? Muhakkak ki ben size emin bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbine aittir. O halde Allah'tan korkun da bana itaat edin. Burada da Nuh kavmi gündeme geliyor. Bu ayetlerde Allah'ı Teala kulu ve elçisi Nuh haber vererek putlara ve Allah'a eş koşulanlara tapınıldıktan sonra yeryüzüne gönderilen ilk peygamber odur ki allah Teala bundan menerici ve cezalandırmasından sakındırıcı olarak onu göndermiştir. de onu yalanlamış putlara tapınmadaki çirkin işlere devam etmişlerdir. Onların Hazreti Nuh'u yalanlamaları, bütün peygamberleri yalanlamış olmaları mesabesinde tutulmuş ve allah ve Teala Onlara yapacağını, yapmış ve Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını bildiriyor. Nuh Aleyhisselam onlara Allah'tan korkun ve ona hesabını veremeyeceğin işlerden sakının demiştir.